94.9 Açık Radyo'ya Hoş Yeşil Yeşilçam Arkadaşı programında Benden Uzut yeniden Birliktesiniz. Geçtiğimiz haftalarda Başladığımız e, Şarkı Söyleyen Yeşilçam Yıldızları Programımızın 3. bölümündeyiz. Ve bu hafta yine birbirinden ilginç şarkılara yer vereceğim. E, geçtiğimiz programlarda e, 1960'lı yıllarda 45'te çıkmış e, Yeşilçam Sanatçılarına yer vermiştim. Özellikle Öztürk Serengil Çevresinde de e, Ve Serengi Plak çevresinde de bayağı dolaştık. Ancak bu hafta birazcık değişikliği yapacağım ve iki tane ilginç şarkıyla bu haftaki programa başlayacağım. Şimdi i̇lk önce sunacağım şarkının önce bir anonsunu yapalım. Ondan sonra şarkıyla ilgili biraz konuşacağız. Katma Değer Şaban filminde Kartal Tibet'in yönetmenliğini yaptı. 1985 yılı Katma Değer Şaban filminde yer alan KDV isimli şarkıyla başlıyoruz. Kemal Sunal'ın sesinden. Şaban bize müzik yaparsa harika bir gece geçireceğiz. Burada mı? Yok biz yan geçeriz. Kırmazsın bizi değil mi Şaban? Sizi kıracağıma kafamı kırarım hadi daha iyi. Hadi o zaman yürü hadi. Yalnız <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bırakma damat. Nasıl bir parça isterdiniz? Romantik mi olsun? <gülüyor> Öyle ya. Her şey tıkırında. Eğlenelim. Eğlenelim. <gülüyor> kızlar merhaba, Şaban çıktı meydana Süzlü beyler izleyin, bu masalı dinleyin Gördüm ki memlekette orta direk yan yatmış Bir de KDV gelmiş, hepten ayvayı yemiş Senin uyanık baban çırparken oradan buradan Hıyar mı ki ödesin KDV O şık 110'lu anan çanak konken oynarken Verir mi Harun beye KDV Köprüde hissen varsa, barajdan pay aldınsa Seni hiç ırgalamaz KDV Direk düşünsün, ömür boyu sürünsün. Umrunda mı senin KDV? <gülüyor> Ey deve oğlu deve, bir geçersen elime. Selam tüm sülalene KDV. hoş verin, aldırmayın, kafanızı yormayın. Tempo tutup zıplayın KDV. <gülüyor> Evet biraz konuşma yani e, reading denilen tarzı da içine olan e, altyapıları gerçekten de punk'ın e, 3 ya da 4 akorlu e, ritmik yapısına da e, uyan e, bestelerden bir tanesiydi bu KDV. E, Katma Değer Şaban e, filminde Kemal Sunal e, Almanya'dan gelen bir punk'ı canlandırıyor. E, ancak tabii e, şimdi sürpriz bozan vereceğiz burada e, filmle ilgili e, Kemal Sunal aslında bir gizli ajan. Bu açıdan baktığımız zaman aslında konusu itibariyle ilginç de bir e, yapıya sahip Katma Diyar Şaban filmi. E, o yıl özellikle Almanya'da ve İngiltere'de popüler olan punk akımının da etkileri var. E, müzikler tabii biraz daha sentetik olarak yapılanmış. Ancak e, punk'un çok da özünden koptuğunu söylemeyebiliriz. Tabii Kemal Sunal'ın sesiyle birlikte komedi filmi olduğu için de bu şekilde sözlerde yedirilmiş. E, bu filmden KDV tabii ki o dönem katma değer vergisi üzerine yapılan bir taşlama üzerine de e, sözlere sahip. Öte yandan da e, katma değer Şaban'da zaten hem biraz o şekilde siyasi bir e, göndermede bulunuyor. Öte yandan da e, filmde kendisi de bir e, gizli polisi canlandırıyor. Kemal Sunal'a e, punkluk yakışmış diyebilirim ilginç kıyafeti. Ama tabii filmde eline bir akustik gitar alıp şarkı çalmaya başladıktan sonra oldukça sentetik dönmesi tabii filmin kendi içindeki absürt de birlikte bir komedi unsuru olarak yer alan ilginç bir durum. Kemal Sunal'ın ikinci canlandırdığı ve bence daha popüler olan şarkısı ise Hello Papa. Özellikle havaalanından sahnesindeki o Hello Papa şarkısı sosyal medyada da epey yer almıştı. Şimdi yine Kemal Sunal'ın sesinden Hello Papa şarkısını dinliyoruz. Şırpapa Oğlum geldi Almanya'dan. <Gülüyor> Uzat elini, özledim seni yeee yeah. <Gülüyor> Kucakla beni, öpeyim seni yeee yeah. <Gülüyor> Müjde sana Geldim baba. Oğlun Şaban. Kurban sana. Uzat elini, özledim seni ye. Yeah! Kucakla beni, öpeyim seni ye. Yeah! Evet Kemal Sunal'ın sesinden iki tane parça dinledik bir tanesi KDVydi diğeri de Hello Papa bu ikisi de Katma Değer Şaban filminde yer almış iki tane şarkıydı şarkıların altyapılarını düzenlemeler konusunda ve yine film müzikleriyle oldukça çok ilgilenen İzzet Öz yapmış ve onun yaptığı altyapıların üzerine de Kemal Sunal e, vokal yapmış kendi sesiyle e, bunun dışında Kemal Sunal'la ilgili e, bir de piyasaya Kemal Sunal Türküleri ismini bir albüm çıkmıştı. Bunun Bu albümde Kemal Sunal'ın filmlerde söylediği türküler yer alıyor ama bu Hello Papa, Katma Değer, Şaban gibi şarkıların basıldığı yasal bir baskı yok. Aslında yapılsa ve o şarkılar gün yüzüne çıkartıp temizlenip piyasaya sürülse çok güzel olur diye düşünüyorum. Belki de bu konuyu İzzet Öz'e iletmekte fayda var. Şimdi başka bir isme daha geçeceğim. Ee, hazır böyle neşeli eğlenceli şarkılar çalıyoruz. O zaman e, sırada bir de Selda Alkor şarkısına yer vereceğim. Selda Alkor e, diskoplak'tan iki tane 45'lik çıkartmış. E, bunlardan bir tanesi 1968'de, bir tanesi 1970'te. Daha sonra bir dönemde sahneye çıktığını hatırlıyorum ben. E, bense Selda Alkor'un 1970 yılında çıkan 45'liğinden bir şarkı seçtim. Şaka yaptım anla sana. Bunun B yüzünde de bilinmez ki şarkısı yer alıyor. E, şimdi. Selda Arko'nun bu hareketin şarkısını hep birlikte şaka yaptım, Şark şaka yaptım anlasana şarkısını dinliyoruz. 94.9 Açık Radyo'da Yeşil İçim programına devam ediyoruz ve benden Zutkulu Er. E, programın başından beri hem Kemal Sunal'ın iki tane şarkısına yer verdik hem de Selda Alkor'a yer verdik. Biraz önce de zaten Selda Alkor'u dinlemiştik. Programın başında yer verdiğimiz Kemal Sunal şarkıları 1.45'lik olarak çıkmamışlardı. E, ben de şarkıları Katma Değer Şaban filminden aldım. Zaten filmdeki repliklerde şarkıyı duymuşsunuzdur. Ee, ve daha önce de belirttiğim gibi, maalesef e, bu şarkıların herhangi bir kaydı mevcut değil. Umarım ileriki yıllarda e, bu şarkıların da tam şarkı versiyonları hem de kayıtlı halde hem de bir CD'ye veya bir plak basılmış halde umarım eee gelecek nesillere aktarılır. Çünkü e, öyle ilginç bir durum ki bu Türk filmlerindeki bazı müzikler onları e, filmlerin içinden almaktan başka şansımız yok. Herhangi bir kayıt mevcut değil. E, bazı müzisyenler e, o filmlerdeki kayıtları e, farklı platformlara taşımamışlar. Bazı kayıtlar arşivlerde e, belki de birisinin bulmasını bekliyor. Çok ilginç aslında. E, sanırım Cahit Oben'in bazı şarkıları da bu şekilde bulunamıyor. Bildiğim kadarıyla Cahit Berkay'da bazı şarkıları yeniden icra etmek durumunda kalmıştı kayıtlarda. Bu nedenle de ilginç bir nokta. Selda Alkor'un dinlediğimiz şarkısı ise o bir 45'likte yer alıyordu. Selda Alkor'un iki tane dolurdu 45'lik vardı. Kendisi de bir dönem zaten hem sahneye hem de müziğe daha fazla eğilmiş. Zaten sinemayı da bıraktıktan sonra uzun süre geri dönmemişti beyaz perdeye. Geri dönüşte TV dizileriyle birlikte olmuştu. Selda Alkor'da şarkı söyleyen Yeşilçam yıldızlarından bir tanesiydi. Şimdi e, yine birazcık da içim buruk olarak başka bir e, isme anons edeceğim. Yılmaz Köksal. E, pek çok kişi ya Yılmaz Köksal'da mı bir e, 45'lik doldurmuştu e, bir şarkı seslendirmişti de merakmış olabilirler çünkü genellikle Yılmaz Köksal e, vurdukları filmlerde, aksiyon filmlerde, devamlı hareketli rollerde yaralan bir oyuncuydu. Ancak tabi bazı filmlerde onun çok kıvrak dans figürleri yaptığını da görmüştük. Maalesef geçtiğimiz yıl Yılmaz Köksal'ı kaybettik. En azından onunla tanışabilme şansına ve onunla birlikte Çeko filmini izleme şansına erişebilmiştim. Şimdi Yılmaz Köksal'ın doldurduğu bir 45'lik yer alacak. Ve bu 45'in ismi de çok ilginç. Civci çıkacak, kuş çıkacak. Kapağı ismi... Bunların hepsi aslında sanki birbirinden çok alakasız gibi gözüküyor. Çünkü kapağı tam da 45'liğin e, piyasaya sürüldüğü yıllarda ortaya çıkmış olan seks komedi filmlerinin e, içinden o filmlerden bir tanesinin soundtrack gibi olsa da bununla alakası yok aslında bu doldurulan 45'liğin. Bir de ilginçtir aslında o dönemdeki bu seks komedisi filmleri dediğimiz filmler özellikle 72, 73, 74, 75 76 dönemlerinde çekilmiş filmlerde zaten İtalyan filmlerinden bu tip çekilen komedi. Pek çok da ünlü İtalyan oyuncunun da oynadığı, aynı bizdeki gibi olduğu filmlerden ee, bir tanesini çağrıştırıyor gibi olabilir ee, ancak aslında alakası yok siz de şarkı dinleyince e, belki benim gibi hissedeceksiniz biraz böyle sadri alışık turist ömervari de bir hava var ee, yine bu şarkıyı bana ulaştıran Ercan Demirel ve Cem şeftalici da çok teşekkür etmek istiyorum. Onlar da her zaman için hem Sinematik Yeşil Çam Sitesini hem de Yeşil Çam Arkeolojisi Programına her zaman desteklerini esirgemiyorlar. Zaten Ercan Demirel de Sinematik Yeşil Çam Sitesini ilk döneminde kurduğum dostlarımdan bir tanesi. Onlara da bu şarkıyı bana ulaştırdıklarını teşekkür etmek istiyorum. Çünkü epey zor ulaşılan bir şarkı. Çok fazla sanırım 45'lik olarak da piyasaya sürülmemiş. Şimdi Yılmaz Köksal'dan dinleyeceğiz. Cıv çıkacak, kuş çıkacak. Aşık usandırır derler çok naz. Açtım palını bak ne çıkacak. Civ çıkacak kuş çıkacak. Civ çıkacak kuş çıkacak. Civ civ çıkacak kuş çıkacak. Civ civ çıkacak, çıkacak. Çıkacak, çıkacak. çıkacak kuş çıkacak. Vay! deldik senin yoluna ziyan yok canım günahların benim boynuma eh de bu işe bak sonunda oh! cip cip çıkacak kuş çıkacak cip, cip çıkacak kuş çıkacak cip, cip çıkacak kuş çıkacak, cip cip çıkacak, kuş çıkacak. gezme sakın biraz kapan yapın. havamız çatlayacak ağaç oluyuz belli olmaz civciv civ çıkacak kuş çıkacak civciv civ çıkacak kuş çıkacak civciv civ çıkacak kuş çıkacak, civ civ çıkacak, kuş çıkacak. Sayın seyirciler Vay anasını sayın seyirciler be Gündüz demedik, gece demedik Ciltüme, kuşa, yan verdik, Kötü mü ettik be? Canım a keyfi ne bak, gel şöyle canım, öpte öleyim içeyim ya, murmur murmur, çıkma yacak, civ civ çıkacak kuş çıkacak, civ, civ çıkacak kuş çıkacak, civ, civ çıkacak kuş. Çıkacak. Civ civ çıkacak, kuş çıkacak. yumurtaymış ve baya nasını sayıyordular İşin sonunda geldin bize Şimdi gidelim hadi bize Ad çapkam bahçe çıkacak. çıkacak, kuş çıkacak. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. <Sessizlik> <Sessizlik> çıkacak, kuş çıkacak. Gip, çıkacak, kuş çıkacak. <Sessizlik> Vay, hanam dün <Sessizlik> İster misin kuş çıksın? İster misin şu çıksın? İster misin? bu çıksın? İşte o zaman Evet, Yılmaz Köksal'ın sesinden dinledik. Civciv çıkacak, kuş çıkacak. Ee, bu 45'lik 1970 yılında ya da 1975 yılında piyasaya çıkmış ancak insan e, Emre ve Mine Mutlu'nun e, başrolünü oynadığı Civi Çıkacak Kuş Çıkacak filminin 1975 yılında çıktığını düşünürsek büyük ihtimalle bu 45'lik de 1975 yılında çıkmıştır diye düşünüyorum belki o dönem e, bu şarkı e, doldurma olayı da e, popülerlik de önemliydi o nedenle hani Yılmaz Köksal'a böyle bir 45'lik doldurması teklif edilmiş olabilir diye düşünüyorum. O da bunu kabul etmiş ve o dönemken filmin popülerliğinden de yola çıkılarak e, bu 45'lik piyasaya sürülmüştür. Kapağından da zaten e, baktığımız zaman bu filmle ilişkilendirebileceğimizi düşünüyorum. E, bu 45'liğin ikinci, yani B yüzünde Tatlı Serseri diye bir şarkı daha var. E, Gönül isimli bir plak şirketinden piyasaya çıkmış. Ee, genellikle bu 45'liğin kapağını rastlamadım ben yani kendi plakçılarda e, gördüğüm zaman yaklaşık 50 ile 60 lira arasında bir fiyata e, satıldığını görmüştüm genelde kondisyonlarda ne hani orta dereceli oluyorlardı Onun için hani çok da kolay bulunan bir 45'lik olduğunu düşünmüyorum özellikle kapağıyla birlikte ee, Tabi bu pek çok 45'lik için de geçerli ama Yılmaz Köksal'ın e, doldurdu 45'liğe ben de sahip olmak istemiştim. Ama baktım ki kapak yok ve kondisyonlar belli bir e, seviyede. Yıllar önce e, almaktan vazgeçtiğimi de söylemeden edemeyeceğim. E, umarım ileride yine bu e, çalışma bir toplamada yer alır da e, hani daha farklı kaydını görüyoruz. Ayrıca Tatlı Serseri şarkısının da ee, yine gün yüzüne çıkması, bir toplamada yer alması da ilginç olabilir. Ee, sonuçta yani Yılmaz Köksal'ın da e, bizlere kalan e, filmleri dışında başka bir e, belgesi de olacaktır. E, bunun dışında e, Civciv Çıkacak Kuş Çıkacak filmi de ilginç aslında. E, çünkü e, gerçekten o dönem İtalyan e, filmlerini e, devam ettiren filmler. ...ilginç filmlerden bir tanesi... ...yani o çok daha sonra böyle... ...değişik isimlerle de adlandırılan... E, ...Sex for döneminde... ...den birazcık da farklı bir yere koyabileceğiz bir film... E, ...çünkü hani... ...daha sonraki dönemlerde... E, ...abartıldığı gibi... E, ...aslında çok fazla da böyle... E, cüretkar sahne yok... ...bunların neşeli birazcık da hınzır filmler aslında... E, ...ve yani isimleriyle... ...bazen de afişleriyle, görselleriyle birlikte... E, seyirci çekmek amaçlı... ...bir nevi de... Şimdi biz programın sonuna geldik. Programın sonu için de yine neşeli ve ilginç bir şarkı seçtim. Bu sefer seçtiğim sanatçı Parla Şenol. Parla Şenol da zaten çocuk yıldız olduğu dönemlerde de böyle filmlerde pek çok şarkı söylediği sahne yer alıyordu. Kendisi epey bir 45'lik doldurmuş. Şimdi size seçtiğim şarkı ise ilginç bir şarkı. İsmail. E, hepinize e, güzel bir hafta diliyorum ben de. E, önümüzdeki hafta e, Şarkı söyleyen Yeşilçam Yıldızları'nın dördüncü bölümünde tekrar buluşmak üzere. E, Yeşilçam Arkaçası programları hepinize hoşçakalın. Ben Utkulayar. Haftaya görüşmek üzere diyorum. E, Parla Şenol ve İsmail Şarkısı. Ay bir bakınca kalbim küçküç atınca bakınca